batıl inançlar ve hurafelerle alakalı bilgilerimiz var. İnşallah bilgilenmek, bildiklerimizi tekrar etmek, iyi bir şekilde bunları hayatımıza yön vermesi için uygulamaya çalışmak bizim gayemizdir. Çok fazla soruluyor. Birçok soru gelmiş bununla alakalı, gece tırnak kesilmesiyle ilgili. Efendim, bir kişinin ölümünden sonra yedisi, kırkı, elli ikisinden bahsediliyor. Bunlar dinimizde var mıdır? Ya da yeni bir doğan çocuk var, kırkı çıkmadan evden çıkarılmaz. Veya anne, loğusalık lohus, denilen, çocuğu doğurduktan sonraki dönemde dışarı çıkmaması gerekir, yasaktır. Veya talih kuşu deniyor. Maalesef bu zamanlarda bildiğiniz gibi bir takım oyunlar oynanıyor yılbaşına doğru demiştik, değil mi? Çekilişler yapılıyor. Bu talih kuşu terimin nereden gelmiş şaşıracaksınız. Baykuş ötmesi uğursuzluk getirir diyenler. Bugünün yine bir cevabı var böyle düşünenler için. Peki yolcunun ardından hiç su döktünüz mü değerli dinleyenlerim? Yolcunun ardından şöyle aracıyla bir akrabamız, oğlumuz bir yere gittiği zaman hele hele askere. Neden su dökeriz? Su gibi gitsin, su gibi gelsin deriz. Bunun nerelerden bize geldiğini biliyor musunuz? Dün program sonunda mesajları okumaya çalıştım. Tahtaya vurmak mevzusu birçok kardeşimiz tarafından bilinmiyormuş. Bugün bir kez daha bunu sizlerle paylaşalım istedim. Neden biz tahtaya vuruyoruz, istenmeyen bir olay veya istemediğimiz bir şey başımıza geldiğinde veya Yine bir başkası kırmızı kurdele takıyoruz çocuklarımıza. Hanım kardeşlerimiz doğum yaptıktan sonra başlarına akrabaları kurdele bağlıyorlar. Nişan ve nikah merasimlerinde kırmızı kurdele takılıyor. Bunun nereden geldiğine şaşıracaksınız. Yine süslü mezarlar yaptırıyoruz. Aile kabristanlıkları var sözde birçok yerde ama artık 5000, bin, on bin liradan neredeyse başlayan mezarlıklar var. Bunlara nasıl bakmamız lazım? Neden bu kadar gösterişli olması gerekiyor? Ve hanım kardeşlerimizin beyaz gelinlik sevdası var. Efendim aile arasında olsa, hanımlar arasında da olsa neden beyaz gelinlik tercih ediliyor? Bu tarihte nerelerde geçiyor? İnşallah bunlara biraz daha yakından bakmaya çalışacağız. Yine çok fazla sayıda mesaj geldi. Cinlerle alakalı, tarot fallarına bakılmasıyla alakalı, bir takım hoca isimli insanların kapılarını aşındırarak, hayatları kahrolmuş, mahvolmuş kardeşlerimiz, hatta bir tanesi daha genç, Arkadaşlarıyla beraber cin çağırma seansı yapmışlar. Şaka olsun diye başlarına gelenler var. Eğer program e, süresi yeterse bu konuda da bazı uyarıları anlatmaya çalışacağım. Kısaca bilmediğimiz ama bilmediğimiz için korktuğumuz ya da bildiğimizi zannettiğimiz hiç uğraşmamamız gerekenlerle uğraştığımız için çok çok çok sıkıntılı şeyler yaşanıyor. İşte bunları sizlerle paylaşmak için huzurlarınızdayız. İlk önce bir bilgiyle paylaşmak, programa devam etmek istiyorum. Daha önce söylemiştim Twitter sayfam veya Facebook sayfam yok. Sadece YouTube'da bir sayfamız var. Zaten Google arama motoruna girdiğiniz zaman İbrahim Soy'da nereden kardeşinizi veya abinizi yazdığınızda Youtube'daki seslendirmeler vesaire çıkıyor. Sadece bugün şaşırdım, dün gece saatlerinde ailemin, kardeşlerimin yaptığı bazı çalışmalar var. Hanım kardeşlerimiz evlerinde yapıyorlar ya, kolyeler, isimler yaz yazılıyor, kanaviçe diyorlar, kasnağa bir şeyler işliyorlar. Hanımlar bunlara daha çok meyilli. Bunların sağa sola, Tanıtımıyla alakalı. Ben de Instagram'dan bir sayfa açtım. İbrahim Soydan Erden diye. Ablamın, kardeşlerimin, yakınlarımın, ailemin ürettiği bazı şeyler var. Dışarıda çalışacağınızda evde çalışınız dedim. Siz evde çalışın. Yeter ki biz de onları arkadaşlarımıza, isteyenlere veririz dedim. Radyoya geldim. Dört tane kardeşim sanki birbirlerine haber vermiş gibi. Bir tanesi burada. Bir tanesi telefonla WhatsApp'tan atmış. İki tanesi de ben yayına daha girmeden evvel, abi hayırdır Instagram sayfası açmışsın falan diye. Ondan sonra ben de onlara hem söylerken, bugünkü yayında hemen ilk dakikalarda sizinle paylaşayım istedim. Ben bunda bir ayıp görmüyorum. Kendimi teşhir etmiyorum. Efendim Instagram'da veya işte nereye gittiğimi, ne yemek yediğimi falan anlatmıyorum. Burada herhangi bir toplum sağlığını etkileyecek bir şey de yok. Sadece dediğim gibi, hanım kardeşlerime, efendim yardımcı oluyorum, buradan ne kadara veriliyor, ne oluyor onları belirlemişler, ben sayfamdan kontrol edeceğim inşallah. Bunu söyleyeyim, bu utanılacak bir mevzu değil. Zaten Instagram'a girdiğiniz zaman, İbrahim Soydan Erden dediğiniz zaman çıkıyor, isteyenler oradan, efendim ne diyorlar ona da yeni olduğum için bilmiyorum, beğenme mi, takip etme mi artık Instagram'da ne oluyorsa... Oradan devam edebilirsiniz. Şimdi bu programda dünden sizin sorularınız vardı. Bu soruları inşallah ben de gerekli kişilerden öğrendiğim kadarıyla ne yapacağım? Size aktarmaya çalışacağım. İlk önce dilerseniz dün bıraktığım yerden devam edeyim. Değerli kardeşlerim, İlk önce aktarmak istediğim sıralamada gece tırnak kesme mevzusu var. Maalesef bazı şeyler birbirine karıştığı için biz iki deriz, o başkasına dört diye devam eder, o ötekine sekiz der diye, hangisi dindir, hangisi dinden değildir, hangisi acaba bizim adet ve geleneklerimizden gelir, hangisi iyidir, kötüdür, ortaya bir şey söylenir, Maalesef bir kavram kargaşası olur. Onlardan bir tanesi gece tırnak kesme mevzusudur. Uzun yıllardır mutlaka siz de duymuşsunuzdur aman gece gece tırnak kesilir mi? Niye tırnağını kesiyorsun? Sabahı bekle. Ya sabah da o insan unutuyor tırnağını kesmeyi. Geceni güzel aklındaydı. Bu sefer affedersin upuzun tırnaklarla çok pis bir görüntü işe gidiyor. Bu sefer Yine olmaması gerekenler oluyor. Bunu biraz araştırınca ortaya çıktı ki, zaten hocalarımız, alimlerimiz bu konuda fetvalarını vermişler. Demişler ki, şu saatte kesilir veya gündüz kesilir veya şu gece saatlerinde kesilsin diye bir şeyden ziyade, istenilen zamanda tırnak kesilir, ve neden peki böyle bir şey daha önce söylemişler? Bundan yüzyıllar öncesine ait eserlerde bir iki yerde geçmiş. şu. Şimdiki gibi elektrik o zamanlar yoktu. İnsanlar mum ışığında ibadetlerini yapıyor, gaz lambalarının yanında bir şeyleri okumaya çalışıyorlardı. İnsanlar kitap okurken bile genelde gündüz bu efendim kitapları okurlardı. Şimdiki gibi... İmkanlar yoktu. İşte o zaman küçücük çocuklar biliyorsunuz yerlerde ne bulursa alıyorlar ağızlarına. Geceliğin tırnak keserseniz bildiğiniz gibi tırnak makinesinden tam böyle tırnağınıza getirdiğinizde bazen çıt diye bir yere fırlayıveriyor. Allah korusun bir çocuğun boğazına gelir, onun boğazında kalır veya tırnağın nereye düştüğü belli olmaz. Gece gece bu işlerin yapılması iyi değil diye Böyle bir görüş ortaya atılmış lakin bu bir Kur'an-ı Kerim'de geçmemekte. Geceleyin tırnak kesmeme mevzusu hadis-i şeriflerde de efendim yer almamaktadır. Aynı zamanda da biraz daha bunu size sağlam kaynaktan ıı, bulmaya çalıştım. Tam tersine hayrı tehir etmemek gerekmektedir hadis-i şerifi vardır fetavaihinde de. Yani ''Tırnak kesmeniz gerekiyor. Ya ben şu zaman kesmeyeyim. E peki o şekilde ölürsek. E birazdan yemek yiyeceğiz. Tırnağımızı unutmuşuz kesmeyi. İlk gördüğümüz anda kesmekte fayda vardır. Bunu da sizlerle beraber paylaşalım.'' Harun Reşit Hazretlerini biliyorsunuz. O da İmam Ebu Yusuf'a sormuş bu soruyu. Yani gece tırnak kesilir mi diye. Bakın demek ki yüzyıllar öncesinde de bunlar varmış. O da caizdir demiş. Bunun delili nedir demiş, o da anlatmış. El hayru, la yuharruhu, ya yuharruhu, özür diliyorum. Yani ne buyruluyor? Hadis-i şeriften bir bölüm almış. Hayır demiş, tehir olunmaz. Hayır şeylerinde hiçbir şekilde zora düştük özellikle bunu geciktirmemek gerekir. Nasıl? Efendim ben yemek, yemek istemiyorum. Peki oruç mu tutuyorsun? Hayır, kilo almak istemiyorum. O yüzden su da içmeyeceğim, yemek de yemeyeceğim. Ama tansiyonun düşüyor, kan şekerin düştü, şu oldu, bu oldu. Hayır, bana ne diyemeyeceğimiz gibi, yemeği ilk bulduğumuz yerde helal ise eğer o, hırsızlık malı değilse birkaç lokma atmamız lazım. Gece tırnak kesilebilir, sadece ve sadece çarşamba günüyle alakalı... Gördüğüm kadarıyla birçok eserde olmasa daha iyi olur deniyor. Mesela kan aldırmak, efendim ameliyat olmak veya bir yolculuğa çıkmak gibi çarşamba günüyle alakalı yoksa geceliğin efendim tırnak kesilebilir. Bunun sebebini de sizinle paylaştık. Işıklı ortamların az olması sebebiyle bunlar kötü görülmüş. Gece tırnak kesenin evinden cenaze çıkar, başına kötü şeyler gelir. Ve bu haramdır demek çok tehlikelidir. Çünkü ne Kur'an-ı Kerim'de ne sünnet-i seniyede böyle bir şey yoktur. Bir başkası yine sizler için bunu araştırdım. Kişi öldükten sonra ülkemizde çok yaygın bir haldedir. İnsanın yedisi, kırkı, 52'si Bir şeyler okunur, efendim ayetler okunur, salavatlar çekilir. Ölenin hayrına yapılan bir takım, çalışmalar vardır. Yemek daveti olur değil mi? Veya su kuyuları açılır gibi gibi. Bunu şöyle düşünelim. İllaki yedisinde illaki kırkında 52'sinde diye bir ayet bir hadis-i şerif ve hiçbir kayıt yok. Hiçbir şekilde kayıt yok. Bu maalesef bazı şeyleri alışkanlık haline getirdiğimizden kaynaklanmakta. Birincisi Elbette ki bir insan vefat ettikten sonra onun için hayır yapmak, Kur'an-ı Kerim okutmak, hafızlara ne bileyim işte yardımcı olmak, su kuyuları açmak bu çok güzeldir. Sadece bunun belli bir zamanı yoktur. Şu gün olması gerekiyor. Bugün olmazsa şu gün olmaz diye çünkü bunlar vesiledir. İkincisi, maalesef birçok kardeşimiz efendim ben babamın ardından Annemin ardından bir şeyler yapmak istiyorum. En güzel yapılacak şey hayırlı bir evlat olmaktır. Düşünün annesi babası beş vakit namazındaydı vefat etti Allah rahmet eylesin. Kızında da oğlunda da namaz yok, niyaz yok, ibadet yok, farzlardan kaçış yok. E ben rahmetli babam için Kur'an okutacağım. Okutacağın Kur'anlardan ziyade keşke namazına başlasan her namazında... Ya Rabbi, ne olur anneme, babama rahmet eyle desen, inan bu senin için daha iyidir. Çünkü bir insan vefat ettikten sonra, üç şey kalıyor geride. Amel defterine yazılması muhtemel. Birincisi, onun bıraktığı hayırlı bir ilim. İkincisi, bir su çeşmesi, bir köprü, insanların yararına bıraktığı bir eser. Ve hayırlı bir evlat. Gelin, anne ve babalarımız için yedisiydi, kırkıydı, ellikisiydi bunlara takılmadan, ister misiniz hayırlı bir evlat olmayı, her namazınızdan sonra ölen annenize, babanıza veya kimse sevdiğiniz ona dua etmeyi. En önemlisi budur. Maalesef bizde böyle bir alışkanlık var. Helva dağıtalım, şunu yapalım, bunu yapalım diye. Çok üzülüyorum. Cenaze merasimi var. Cenazelere gittiğiniz zaman, sizler o cenazelerin başındaki insanların hal ve hareketlerine dikkat ediniz. Hiç acaba o gömülen insanın birazdan münker nekir tarafından sorgu suali nasıl geçecek? Acaba bu toprağa verdiğimiz insan sırattan geçebilecek mi? Nasıl bir yolculuk onu bekliyor? Acaba azapta mı, yoksa kazançta mı? Değil mi? Bu korkuyu görüyor musunuz? Görmüyoruz maalesef. Veya ben şu anda şu akrabamı toprağa gömdüm. Ben de bir gün bu hale geleceğim diye yüzlerinde o endişeyi görüyor musunuz? Görmüyoruz. Niçin? Aynı yerdeyiz. Artık bizim için adet olmuş. Biri öldü, yedisi, kırkı, 52'si. Anneler Günü geldi, anne nasılsın? Seni çok seviyorum. Efendim evlendiniz, evlilik seney devriyesi oldu, onu hatırladınız. Ramazan geldi, orucu hatırladık. Cuma geldi, namazı hatırladık. Her şeyin bir ismi geldi, ismi kaldı gibi oluyor. O yüzden bir kez daha söylüyoruz. Evet, hayır hasenatta bulunmak çok güzeldir, çok hoştur. Ama efendim Kırk ne yapmamız lazım? Bankadan faizde para çekip de, e paramız yok, bu kadar yüzlerce kişiye biz nasıl yemek dağıtacağız? Demektense, hayırlı bir evlat olarak, annenize ve babanıza en güzel değeri verin. Namazını kılan bir evlat olun ve açın elinizi her namazınızdan sonra dua edin. Olmaz mı? Eyvallah. Efendim yeni doğan çocuğun kırkı çıkmadan evvel evden çıkarılmaması gerektiği. Tüh tüh tüh ne yaptınız? E ne yaptık? Daha çocuk kaç günlük niye dışarı çıkardınız ne olur? Cinler yer, periler şöyle yapar, bu şuradan kaçar şeklinde birçok haberler yer alıyor. Bunların hiçbir aslı astarı yoktur. Yeni doğan çocuğun kırkı çıkmadan evvel çıkarılmaması gerektiği ile alakalı sadece şu var. Biliyorsunuz, hanım kardeşlerimizin lohusalık süreleri birbiriyle benzerlik göstermiyor. Kimisi beş gün lohusalık süresinde, kimisi on gün, kimisi kırk gün veya daha fazla. Ama dinimizde kırk günden sonrası zaten özür kabul edilebiliyor. Bu biraz daha... İşin fıkhi bir boyutu. Daha da kısa olabiliyor ama son gün 40 gün. Bu 40 gün vücuttaki hormonlar şu, bu biraz daha dinlenmesi gerekiyor. İslam'da bu konuda bir yasağın olmadığını söyleyelim. Dinde var olan bir şey değil bu yasaklama. Çocuğun çıkmaması gerekiyor, yasaktır diye bir şey yok. Tabii ki nazar vardır ve düşünün böyle bir İstanbul. Havasında, kar, kış dediğimiz bir atmosferde e, daha da narin oluyor çocuklar. Dikkat etmek lazım. Efendim, kadının çıkmaması lazım, ayağa kırılır, bilmem ne olur şeklindeki mevzularda tamamen saçmalıktır. Yeter ki tesettürüne riayet etsin, değil mi? Bu da bu. Birazdan bu talih kuşu deniyor. Bazı çekilişlerde talih kuşu başına kondu. Bu talih kuşunun bir tanrıçadan geldiğini biliyor musunuz? Baykuş ötmesinin hiçbir uğursuzluk sebebi olmadığını biliyor musunuz? Yolcunun ardından su dökmenin eski şamanizm yani ateşe tapıldığı dönemden gelen bir adet olduğunu biliyor musunuz? Tahtaya vurmanın isten bir, istenmediği bir olayda insanın yaptığı bu hareketin kötü ruhların onu duymasını önlemek amacına yönelik tahtaya tapılan bir yine şaman inanışı olduğunu biliyor musunuz? Kırmızı kurdelenin albız denen bir inanışa, mitolojik bir inanışa göre şeytana karşı koruduğuna, bazen mezarın başına bile kırmızı kurdelanın bu şekilde bağlandığına, kötü ruhların musallat olmaması için bunun yapıldığını biliyor musunuz? Ve beyaz gelinliğin 1499 yılında ortaya çıktığına ve neden renginin beyaz olduğuna birazdan inşallah dikkati çekmeye çalışacağız. Peki bunları niye konuşuyoruz? Kur'an ve sünnette olmadığı halde güzel dinimiz adına ileri sürülen, benimsenen birçok batıl inanç ve uygulamalara hurafe deniyor. Din dışı olduğu gibi akıl ve ilimle de ters düşebiliyorlar. Bunları inşallah konuşuyoruz. Birazdan bunları anlatmaya devam edeceğim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Pendik'ten Salih ve Gökhan. Hayırlı yayınlarınız olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Selam ve dua ile. Mervin kardeşimiz bize ulaşıyor. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ankara'dan yazıyorum size. Burada hava çok soğuk ama içimiz programla ısınıyor. Allah razı olsun. Bizler de burada dinlemedeyiz." demiş. Ankara'ya selamlarımızı iletiyoruz. Fransa'dan, selam abi, soframız hayırlı, bereketli olsun demiş, çok teşekkürler. Fransa'dan dinleyen varsa sizden başka, onlara da selamlarımızı iletelim. Etraftan demiş, çok duyuyorum, tırnaklarımızı kesince, o kesilen tırnakları sobaya atma yani ateşte yakmamak gerekir, bu konu hakkında beni bilgilendirir misiniz demişler. Biz insanların cüzleri olan saçımız, kirpiğimiz, affedersiniz, işte tırnaklarımız bunlar bize aittir. Bizim tenimizdedir, bizim derimizdedir. Dolayısıyla biz Allahu Teala'nın indinde değerli varlıklar olduğumuz için bizim mutlaka bunları imkanımız varsa toprağa gömmemiz gerekir. Hatta kesilen saçlarımızı bir yere toplayıp, eskiden böyle bir adet vardı, çok da güzeldi. Ee, mesela nenelerimizin, değil mi? Ananelerimizin, neredeyse böyle bir bohçası vardı, o bir toprağa gömülürdü. Çünkü biz topraktan geldik. Saçların yakılmaması, tırnakların yakılmaması gerekmektedir. Sobaya atmamak mutlaka ihtiyaç e, ...hasılsa bilmiyorum... ...ama mümkün mertebe bunları lütfen... ...ne yapalım? Toprağa gömmeye çalışalım değerli kardeşlerim. Dünkü anlattıklarınız çok güzeldi... ...Allah razı olsun demiş... ...Almanya'dan bir dinleyicimiz... ...bir de fotoğraf yollamışlar ...iki tane yavrumuz var maşallah... ...iki tane dünya tatlısı... ...hayırlı yayınlar abi ...ancak dinleyebiliyorum çocuklarla... ...bir de 4 yaşındaki kızımı alma saatinde program başlıyor... Acele acele yazmaya çalışıyorum. Çok, konu çok güzel yine demiş. Almanya'dan dinleyen kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Maşallah diyoruz yavrularınıza. Yola çıkanların ardından dökülen su bidattır dediğiniz gibi. Asıl olan, mustahap olan ezan okumaktır yola çıkanın ardından. Teşekkür ediyoruz. Recep kardeşimize birazdan e, o neden su dökülüyor onu? Dinlerken şaşıracaksınız eğer efendim bunu duymadıysanız. Abi kulak çınladığı zaman birisi hakkımızda konuşuyor diyorlar. Batıl inanç bu diyorum. inanmıyorlar demiş. Bu da birazdan size aktarılacak değerli kardeşlerim. Kulak çınlaması sadece ama bunlardan olmuyor. Beyindeki bir tümörden tutun da insanın tansiyonunun düşmesine ve kulak kirine kadar... Devam ediyor bu çok kapsamlı bir şey ama bu nedir birazdan inşallah size aktarmaya çalışacağım bunları devam edelim adım Selahattin demiş bugün babamın vefatının seneyi devriyesi Allahu Teala rahmet buyursun akciğer kanserinden kaybettik onun için lale gül ailemizden ruhuna hediye olması için dua istiyorum demiş Derviş seçen Allahu Teala rahmet eylesin İnşallah şimdi bir Fatiha-i Şerife hediye eyleyelim tüm örmüşlerimiz ve bu babamız için. Son mesajı okuyayım o zaman. Sonra devam edelim. Bandırmadan hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Çocuğun kırk suyu içine demir para. Çocuk hasta olmaz denir. Demir gibi olsun diye. Gül atarlar o suya. Çocuk ileride teri kokmaz diye. Adım ekmeği yapılıyor, adım atan çocuğa, diş mısırı ilk dişi çıkan çocuklara yapılıyor, dişleri düzgün çıkarmış, bu civarda bunlar çok yaygın, nereden geldi bilinmez demiş. Yani aslında şöyle biz bunu düşünelim, bir bardak su içiyoruz ya, bu bardak bana şifa verecek, bardağı yaratan ve bardağın içindeki suyu yaratan Celle Celaluhu'nu reddederek haşa, biz bunu böyle de yaparsak zaten komple bir yanlış yapmış oluruz. Yani ben o çocuk için bir mevlid okutacağım, sağlıklı olacak. O okuttuğu mevlid yüzünden böyle olacak. Efendim işte ben kurşun döktüreceğim. Bu kurşunu döktürdüğüm için benim kaderim düzeldi. Kurşun döktürmeseydim böyle olmazdı gibi tehlikeli şeyler olmayacak. Devam edelim programımıza. Mikrofon sizde henüz. Aktaracağım bir şeyler var ama daha önce size mikrofonu sunayım. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam. Hayırlı yayınlar abi. Bence asıl senin gibi değerli insanların sosyal medyada olması gerek bence. Çünkü küfür tek millet, millet olarak. Sosyal medyadan içimize giriyorsa biz de küfre karşı her platformda olmalıyız naçizane fikrim. Sohbetlerin kısa video halinde Instagram'da daha uzun olarak Facebook'ta olsa biz de belki bu yayınları daha fazla kişiye ulaştırabiliriz demiş eyvallah teşekkür ediyoruz. Aslında doğru ama bunlarla uğraşacak vakit lazım veya birilerinin olması lazım. Tabi bundan dolayı yapamıyoruz yoksa sıkıntı değil ama YouTube'daki canlı yayınlara inşallah başlayacağız. Tam olarak tarihi vermiyorum ama uzak değil yakında canlı canlı. Ben inşallah evden, sizlerde evlerinizden, iş yerlerinizden akşam saatinde daha böyle kafamız rahat bir saatte bir de canlı yayında her şeyi söyleyemiyorsunuz. Bir takım yasaklar, sınırlar oluyor. İnşallah bunları belki o mecrada sizlerle paylaşırız. Ben şuna üzüldüm kısaca söyleyeyim, devam edeceğim mesajlarınızı okumaya. Yanlış bir şey olduğu zaman buna yanlış diyelim ama gelen mesajlara bakıyorum. Size diyor hiç yakıştıramadım diyor yayında diyor. Mal mı satıyorsunuz diyor vesaire. Bir tane kardeşim yazmış. Yani evet bunu yapıyorum. Hanımların, etrafımdaki hanımların, ablamın, kardeşimin, ailemin maddi bir takım getirisi olması için dışarıda çalışmalarına izin vermemek istiyorum. Bu konuda da hırsızlık yapmadan yani insanların toplum sağlığına veya vücut sağlığına zarar vermeden el işiyle yaptıkları şeyleri onlar adına satıyorum. Evet doğru. Bunu da sizinle paylaşıyorum. Çünkü şu an dinlediğiniz kişi daha önce simit de satmış, su da satmış, ayakkabı boyamış, çizmeleri efendim dizlerine kadar çekip 14 yaşında araçları yıkamış. Otoparklarda şeyde, otopark diyorum, benzin istasyonlarında. Bundan da utanmamış. Bunu da sizlerle paylaşıyorum ama bir kez daha anons etmeyeceğim. Abi Instagram'daki adres neresiydi diyorsanız WhatsApp'tan sorun, oradan size yollayayım. Yine bazı kardeşlerimiz üzülmesinler, onları da incitmiş olmayalım. Ben Suat abi diyor, tuvalette tırnak kesmek demiş. Bakın bu tırnak kesmekle alakalı olarak size daha güzel bir şey söyleyeyim. Tırnağınızı belli günler keserseniz, mesela pazartesi geçiyor... Cuma günü geçiyor. Hatta Cuma günü gecesi ne derler? Perşembe akşam ezan okunduktan sonra Cuma'ya giriyoruz ya. Şöyle tırnağımızı gündüzden böyle kessek. Ondan sonra efendim işten geldiğimiz zamanda bir abdest alsak mesela. Bu güzel bir haslettir. Tuvalette yeri gelmişken söyleyeyim çok fazla kalmamak lazım. Sizi ürkütmek istemiyorum. Çünkü birçok kardeşimiz de bizi takip ediyor. Kafalarını karıştırmak istemiyorum. Ama helada mümkün mertebe az kalalım. Yok ben gazeteyi tuvalette okuyayım, cep telefonunu götüreyim, cep telefonundan orada biraz takılayım. Sakın bunu yapmayın. Tuvalette zaten normalde de sigara içmeyin ama tuvalette bunu hiç hiç hiç bakın üzerine basarak söylüyorum yapmayın. Tuvalette konuşmamaya çalışın. Çok affedersiniz. Zaten adı tuvalet bunun veya hela her neyse. Orada ne olacağı belli. O iş halledilip güzel bir şekilde duasıyla girilsin. O şekilde çık çıktığı zaman da insan duasını okusun. Sığınsın Rabbine inşallah. Tırnakta da kesmeyelim. Etrafa sıçratmamak için bir kolonyalı mendil olur veya bir peçete olur. Onu düzgünce ne, insanların midesini bulandırmadan, bir yerde keselim sonra ellerimize güzelce nekye alın inşallah. Efendim birimizin kulağa çınladığı zaman birisi bizi mi anıyor demiş bir kardeşimiz kulak çınlaması ile alakalı onu da kısaca müsaadenizle anlatmaya çalışayım. Efendim bir hadisi şerif olduğu söyleniyor. E, bu hadisi şerif kulak çınlaması ile alakalı. Birinizin kulağı çınladığı zaman bana salavat getirsin. Beni hayırla ananı Allah da hayırlı ansın hadisi şerifi var. Efendim bu sahih bir hadis midir, değil midir? Bazı temel kaynakları almış, bazıları almamış vesaire vesaire. Lakin bunda hemen bakmamız lazım. Hocalarımızın dediği gibi bize bir zarar var mı mesela? Salavat okumanın yok. Ha ama şunu unutmayacağız. Şu an çok gürültülü bir hayatımız var. Cep telefonlarındaki sesler Hatta bizim tam olarak duyamadığımız bir takım baz istasyonlarından gelen sesler, trafiğin gürültüsü, müzik sesleri bir taraftan, korna sesleri, o kadar çok şey var ki kulak çınlaması rahatsızlığının en sık rastlanan nedenler arasında şehirde yaşamak geliyor. Çoğunlukla işitme sinirlerinin uçlarında meydana gelen geçici hasarlardan kaynaklanıyor. Eğer sinirliyseniz, tansiyonunuz yükseldiyse, gerginlik zamanındaysanız, veya çok gürültülü bir yerdesiniz, birden sessiz bir yere geçtiniz, kulağın bir alışma dönemi 10-15 dakika oluyor. Buna tinnitus deniyor zaten kulak çınlamalarına. Ses algılamasının hassas hale gelmesi. Tinnitus bunların hepsine bu ad veriliyor. Buradaki bir pozisyon değişikliğinde kulak çınlamaları oluyor ama dikkat ediniz. Hipertansiyondan olabilir, orta kulağınızda iltihap olabilir, kolesterolünüz yüksek olabilir, ne bileyim veya depresyon ve gerginlik anında bunlar olabilir. Hatta bazı ilaçlar, antibiyotikler kulak çınlamalarına sebep olabilir. Buna dikkat ediniz. Yüksek sesle müzik dinlemeyin, çok kulaklık kullanmayın gibi uzatmayım. Ama tekrar başa dönecek olursak, salavat okusak ne olur ne kaybederiz? Her zaman zaten vakit buldukça... Okumamız gerekiyor. E bir daha okuyalım buyurun. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Ne olur? Kulağım çınladığı zaman bunu oksam ne kaybederim? Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bir kardeşimiz de bize bir fotoğraf yollamış. Bu fotoğrafta da şu yazıyor. Mesela araştırmalara göre demiş. Kalsiyum günün son saatlerinde tırnaklarda toplanır ve sabahları bu kalsiyum kana döner. Tırnaklarımızı gece kesersek kandaki kalsiyum miktarını azaltırız denmiş. Bu acaba bilimsel bir şey midir, nedir bunu tam olarak bilemiyoruz ama dinleyicimiz yolladığı için de sizinle paylaşalım. Demek ki eğer şunu yaparsan böyle olur, işlerin ters gider demek yerine sağlıkla ilgili şöyle şöyle bir durum var denilebiliyor. Bir başka dinleyicimiz hayırlı yayınlar demiş. ''Konuyla alakasız belki ama, sizin kolunuz daha uzun, bunu paylaşır mısınız? Siz de bunu paylaşın.'' demiş Zeynep Turan Hanım kardeşimiz. Bir fotoğraf var, bu fotoğrafta iki tane yavrumuz, evet kanlar içerisinde şöyle yazıyor, ''Haydi şimdi kutlayın bizi, Öl bizi öldürenlerin bayramını kutlayın, hiç utanmadan, hiç sıkılmadan.'' diyor, evet, Noel denilen saçmalığa bir... Müslüman olarak tepki gösteriyorum demiş. Biz de etrafımıza bunları duyuralım. Hamdolsun son yıllarda böyle bir durum yok. Kutlama, zıplama, hoplama ile ilgili çok fazla. İnşallah azalarak devam eder. Bizler duacıyız insanlara. Niye bela okuyalım, niye kıralım incitelim? Doğruya davet edeceğiz. Ama dün anlatmaya çalışmıştım ya. İstiyorum ki sadece eleştirmeyelim. İstiyorum ki hicri başında ne yaptık, ne ettik onları Toplanalım, konuşalım. İstiyorum ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anacağımız, onun da dünyaya teşrifi yok mu, sevineceğimiz bir şey yok mu? Tamam. O zaman biz de hep gönlüşen olalım, güzel şeyler giyelim, güzel kokular sürelim, çocuklarımıza güzel davranalım. İş yerindeki kardeşlerimiz o gün bir saat erkenden yollasınlar. Var mısınız? Adam şaşırsın karşınızdaki. Ne oldu ya? Hayırdır? Niye ben bir saat erkenden gidiyorum? Mesela... Bugün peygamberimiz doğdu sallallahu aleyhi ve sellem. En mutlu günüm. Allah'ıma şükürler olsun Celle Celalu. İster misiniz? Araçlarımızı mesela görüyorum etrafta işte hoş geldin 2019 böyle yazıyorlar bazıları araçlarına veya iş yerlerine. Biz de yazalım. Sallallahu aleyhi ve sellem seni seviyorum ya Resulallah aleyhissalatü vesselam. İster misiniz? Okullarda şimdi... Maalesef Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda birçok kardeşimiz dün mesaj yolladı. Kiminden ağaç ağaç alanacakmış bilmem ne parası isteniyor. Bir kardeşimiz bize fotoğrafını yolladı. Bakın dedi İbrahim abi Noel e hazırlık kar postal yapıyorlarmış. Kar yağıyor bir tane kardan adam var tamam yanında Noel baba figürü var. Çocuğa bunu çizmesini istiyorlar. Bunların olmaması lazım anlatmak istediğim bu. Bir hadis-i şerifi paylaşmış bir kardeşimiz, Mesud kardeşimiz zannediyorum. Falcının, büyücünün söylediklerine inanan Kur'an-ı Kerim'e inanmamış olur. Fal baktıran, falcıya inanmasa bile 40 gün namazı kabul olmaz. Müslim'de geçen ve taberanide geçen hadis-i şerifi paylaşmış. Bununla ilgili size bu işin uzmanını getireceğim bu hafta inşallah. Sorularınızı sizin adına sormaya çalışacağım. Yok cin çağırma seansları, yok efendim şu adama gittim İşte büyü yapılmış namaz kılmana gerek yok diyenler var. Sen cinlenmişsin büyülenmişsin deyip de neredeyse çok affedersiniz pantolonuna kadar insanları soyan soğana çevirenler var. Peki biz bunlara ne yapabiliriz evimizde hangi tertipler hazırlanabilir dinimizin öngördüğü şirke bilmem kaçmadan bunları bu işin uzmanı olarak birkaç kişi daha önce davet etmiştim Halil İbrahim sofrasının YouTube sayfasında var. İnşallah yine bilgin bir insanı sizinle paylaşacağım. Ve aleykümselam selam koca elinden dinliyorum demiş bir kardeşimiz teşekkür ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam. Abi Bursa'dan paketçi Furkan, annemle seni dinliyoruz. Bir icam olacak, babam çok agresif ve asabi. İkisi de aynı zaten. Her denileni suizan ederek anlıyor. Bu durumda ne yapmamız gerek? Anlatırsan sevinirim. Şöyle yapalım sevgili Furkan kardeşim, her denileni değildir o mutlaka. Bu biraz genelleme olur. Bunu hem senden, hem kardeşlerimden istiyorum. Hep üzüldüm. Beni her insan şöyle anladı. Her defasında şöyle oldu demeyelim. İlla ki onun da düzgün anladığı vardır. Tabi biraz daha bu cümleyi bizle paylaşırken daha vurgulu olması için her denileni suizan ederek anlıyor dediniz. Anlıyorum. Ama bunu kullanmayalım. Velev ki böyle bir şey var. Şimdi babamız neden acaba agresif? Neden sinirli ve neden acaba sizin bazı anlattıklarınızı farklı anlıyor? Acaba sizin anlatımınızda da bir sorun olmuş olabilir mi? Veya bu konuda içinde yaşadığı bir deprem var mı? Bununla ilgili bir bilgi verirseniz, mesela bu konuda kendisine sen baya bir sinirlisin dediği zaman anneniz, veya siz saygı sınırlarını aşmadan ne diyor size? Babacığım sen bazen yanlış anlayabiliyorsun. Ben şöyle anlatmıştım. Sen böyle anladın dediğiniz zaman eğer böyle dediyseniz nasıl cevap veriyor? Onu inşallah bizimle paylaşın. Programda okuyamasam bile mesajınızı tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Merak etmeyin. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam. Gündüz insanlar gece cinler için yaratılmıştır diye bir ayet ve hadis var mı demiş. Program öncesinde bunu da yanlış bir bilgi vermemek için sizlerle paylaştık. Efendim insanlar ve cinler için gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine her bilgiyi insanların ve cinlerin içinde bulacağı Kur'an-ı Kerim var. Gece ve gündüz yine insanlar ve cinler için aynı zamanda sevgili Mehmet abi. Cinlerin yaratılış bakımından bizden bazı farklılıkları var. İnsanların onlardan üstüne olduğu, onların insanlardan üstüne olduğu yerler var. Mesela biz göz açıp kapayıncaya kadar en fazla kaç metre gidebiliriz? Değil mi? Bir uçakla gitmiyorsak, bir jete binmediysek iki metre gidelim hadi. Cinler böyle bir şey yapamaz. Ama cinlerin de bizim elde ettiğimiz, yaptığımız çoğu şey onlarda yoktur. Bu işi ayrıntılı bir programda inşallah sizlerle paylaşalım. Ama geceliğin sokağa çıkmamak daha uygundur. Çünkü ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde gecenin dinlenmek için insanlara verildiği ve gecenin belli bir vaktinde uykudan kalkıp namaz kılmanın yani teheccüde kalkmanın, sonra belki biraz daha uyumanın, sabahtan önce biraz daha kalkmanın gibi birçok tabirler vardır. Demek ki bizim gece, eğer tabii nöbetçiyiz bir yerde, bekçiyiz, memuruz, hastayız, o ayrı, dinlenmemizde fayda var. Kaldı ki, mesela Kalule denir değil mi? Şöyle öyle vaktinden biraz daha evvel şöyle bir 15-20 dakika şekerleme derdi büyüklerimiz. Ah öyle bir imkanımız olsa, çok daha sağlıklı olacağız. Şimdiki bilim insanları ne diyor? Çok uzun yatmayın. Aman diyorlar 8 saatten fazla yatmayın. Ha nasıl yatın? 3-4 saat yattınız, 5 saat yattınız bir kalkın. Ondan sonra bir iki saat daha yatın. Yani 8 saati de tümünü uykuda geçirmeyin deniyor. Beyin hücreleri her 1 saat sonrasında 9 saat uyudun, 10 saat uyudun uyuşmaya ve ölmeye devam ediyor. Abi ben Emin. Konuyla alakası yok. Ama Halil İbrahim sofrası akşam 7'den sonra tekrar radyoda yayınlansa demiş. Çoluk çoluk dinlemek daha güzel olur. Herkesin dinlemesi lazım Halil İbrahim sofrasını. Saygılar selamlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Şimdiki yayın saatinde herhangi bir değişiklik yok. Ama bunu yetkililere ileteceğim. Çünkü bu programı bazı kardeşlerimiz de dinliyorlar, sizlerin düşüncelerini not alıyorlardır. Onlar da not alsınlar. Evet, bir kardeşimizin fikri böyle. Bu program sadece internetten değil, akşam da yayınlansın diyor. Birazdan tekrar sizin mesajlarınıza geçeceğiz. Ve unutmayın, sizlerle paylaşacağımız birkaç şey daha var. Kırmızı kurdele, Gidenin arkasından efendim, su atmak, tahtaya vurmayı kısaca... Bir kez daha anlatacağım. Talih kuşu nedir ve baykuş ötmesi nedir? Gelinlikle ilgili neden bir beyaz takıntısı vardır? Bunlara dilimiz döndüğünce yer vermeye çalışacağız. Abi o kadar çok saçma sapan şeylere inanıyoruz ki anlatamam. Örneğin kıldığın yüzünün herhangi bir yerine düşüyor. Nereye düştüğünü bilirsen duan kabul olur demiş. Kıldığın yüzün derken? Çocuk kilo alsın diye bir takım otlarla banyo yaptırıp kilo alır diyorlar. Bizzat kızıma uyguladılar. Böyle programları tavsiye ediyorum fakat işlerine gelmediği için sıkıldık deyip kapatıyorlar demiş. Ağzınıza emeğinize sağlık diyor. Teşekkür ederiz. Selamlarımızı iletiyoruz. Abi bir de yılbaşı çekiliş yapıyorlar, hediyeleşme diyorlar, isim yazıyorlar. Kim kime çıkarsa o ona hediye alıyor demiş. Bu hediyeleşmede herhangi bir sıkıntı yok. Mesela genelde kurslarda bunları yaparlar. Tabii insanları zorlamadan mesela bir tanesi çok pahalı bir eşya alır, ötekisi ucuz eşya alır değil. Der ki mesela öğretmenleri, hocaları, arkadaşlar herkes 10'a ar liralık, en fazla 15'er liralık, 10-15 lira arasında hediye alacak derler. Bu hediyeleşmeyi öğretmek için sünnet-i seniyedir. Ama bu hediyeleşmeyi yaparken insanları kırmak, incitmek için veya yılbaşı çekilişi adı altında yapmamak lazımdır. Teşekkür ediyoruz. Oğlum nokta gençlikte okuyor. Dua eder misiniz demiş. Allah razı olsun sizden de. Nokta gençliğe gitmiştik konferansa. Oradaki gençlerle muhabbet ettik. Maşallah çok akıllılar. İnşallah sizin de yavrunuz güzel ahlakla donanmış bir şekilde hayatına devam eder olduğunu size, siz kabre girdiğinizde hayırlar gelmesine vesile olur. Amin. Nokta gençlikteki kardeşlerimize de selamlarımızı iletiyoruz. Özledik onları. Ha. Danimarkadan Medine Hanım kardeşimiz, Allah'ım kardeşlerimize herkese bol kazanç versin inşallah diyor. Amin amin. İnsan doymayı bildikten sonra zaten aç kalan olmuyor da bizim gözümüzde olmuyor, e, doymuyor bir şekilde. Tesbihçi bir tane amcamız vardı. Bundan yıllar öncesinde uzun bir hayatı var, anlatması zor. Çok uzun yıllar önce başka bir sektörde çalışıyormuş, boş verin şimdi. Tövbe etmiş. Tövbe diyor. Diyor ki sen ne iş yapacaksın falan etraftakiler. Güzelim işi bıraktın diyor. Ya Allah'ın diyor sevmediği bir işti, haram bir işti. E sen ne yapacaksın diyor. O da düşünüyor ne yapacağım, ne yapacağım. Bir Allah dostunun yanına gidince efendim tesbih sat diyor o da. Tabi nefsine ağır gelse de tesbih satıyor, alıyor, satıyor, kar elde ediyor, bir daha alıyor derken evine almış şu anda. Birebir şahit olduğumuz kişilerden bir tanesi İstanbul'da kendisi tesbih satarak yani. Heh, demek ki Allahu Teala'ya iltica edelim, ona yönelelim, her şeyi ondan bekleyelim en güzeli o. Kapı eşiklerinde durmayın, eşiklerden geçerken besmele çekin diyorlar. Bu doğru mu demiş? Aslında bu yanlış değil. Çünkü odadan içeri girerken de, evden çıkarken de, yemek yerken de Besmele çekmek lazım, Allah'ı anmak lazım Celle Celaluhu. Ama kaş, kapının tam eşiğine geldiğimizde midir değil midir bunlara gerek yok. Bir de zaten kapının eşiği en çok cereyanın olduğu yerdir. Kapının tam altında da o eşik denilen yerde de genelde tam bir betondan bir şey olur. Halının oraya konmadığını biliyoruz kapı kapanmaz köylerde. Ondan dolayı kapı eşikleri soğuk ve rüzgarlı olur. Kapı eşinde durmamak daha iyidir. Ha durunca şu olur bu olur demeye başlarsak işte o zaman sıkıntıya düşeriz. Bir kardeşimiz Furkan yollamış. İmanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve yine Allah için buz etmektir. Celle Celaluhu. Müthiş bir söz. Teşekkür ederiz. Zannediyorum hadisi şerifti bu sallallahu aleyhi ve sellem eyvallah. Mahmut Dumlu Pınar. Selamun aleyküm İbrahim abi aleyküm selam. Hadis-i şerif kişi sevdiği ile beraberdir. Sizleri çok seviyorum demiş. Rabbimize emanet olunuz celle celaluhu. Siz de biz de sizi seviyoruz kardeşimiz. Çok şükür kıldım abi diyor. İçinde bulunduğunuz vaktin namazını kıldınız mı demiştik. Kıldık demiş. Allahu Teala kabul eylesin. Abi nazar boncuklarını nasıl yorumlarsınız demiş bir başkası yazmış yine iki mesajı birleştirmiştim ha <gülüyor> burada Selamun aleyküm aleyküm selam nazar boncuklarını görüntü olarak seviyorum evimde var nazar için değil demiş Bu konuda bir sıkıntı var mı sorduk herhangi bir sıkıntı yok lakin bir şeyden medet ummaya geldiği zaman sıkıntı oluyor Abi namazımı hep geç vakitte kılıyorum Neler yapmam lazım? Sürekli bunu yapacak, yapacağım diyorum, kılacağım diyorum ama hep son dakikalarda kılıyorum demiş. İş yerinde siz eğer çalışıyorsanız, bir arkadaşınız varsa lütfen deyin ki cemaatle beraber kılabilir miyiz deyin. Veya çok sevdiğiniz arkadaşlarınız vardır. Benim ahiretim için bir şey yapar mısın? Söyle diyecektir sizi seven birisi. Ne olur? Namaza sen durduğunda erkenden namazını kıldığını biliyorum. Bana haber verir misin deyin. İnanın yapacak çok insanlar var. Veya şimdi akıllı telefonlarımız var değil mi? Dakika başı bir şeyler, bildirimler geliyor falan. Pıt pıt pıt pıt. pıt. Bir şey yazarız. Ezanı 10 dakika var mesela. Ezan programları var ya şimdi namaz saatleri var. O ezan programlarından indirim mesela. Bizimki öyle. Arada burada bir kardeşimiz var. Abi namaza gidiyoruz, geliyor musun diyor mesela. Ha bak, namaz vakti gelmiş diyoruz, unutabiliyoruz. Anlaştık mı? Bu üçünden birini yapalım. En güzeli, güzel bir arkadaş bulmak. Ama olmadıysa da akıllı telefonlara <gülüyor> hücum etmek. Efendim, burada günler o kadar kısa ki, neredeyse peş peşe kılınıyor namazlar demiş. Orası neresidir efendim? Niye yazmıyorsunuz efendim? Oralar nereleri? Herhalde yurduşı artı 316 ilem başlıyor. Hollanda mı acaba? Olabilir. Mesaj gönderirse kardeşimiz bizde okuruz selamlarımızı iletiyoruz. Abi paylaşmamı istemiştin. Sinirli olan bir babası var diye bir kardeşimizin. Ha, sinirli olan bir kardeşimize sormuştuk babanız niye böyle anlatın bakalım bir şeyler demiştik. Diyor ki ben Sigara dumanından hasta oluyorum. 23 yaşındayım. Ömrümde hiç sigara içmedim çok şükür. Fakat babam her sigara yaktığında yanımda içiyor ve ben de efendim dışarıda ya da pencerenin orada sen diyorum. O da öldün mü ne var diyor. Şaştım kaldım diyor. Artık sigara içtiğinde ben dışarıya çıkar oldum. Kardeşim sen dışarıya çıkmaya devam et. Anlıyorum baban bu durumda haksız. Evet, sen haklısın, ben de sana hak veriyorum. Hak zaten alınmaz, şey verilmez, alınır. Ama şöyle bir durum var, o da baba. Ona da bir şey diyemem, doğru diyemem. Ama baba çok çok çok önemli bir şeydir. Babanın duasıdır. Sen yine de dışarı çıkmakta, üşenme yani soğukta. Dua et, her çıktığın zaman dua et. Ya Rabbi, efendim İbrahim abi bırakmış. Ahmet bırakmış, Mehmet bırakmış. Babama da şu sigarayı bırakmayı nasip eyle de. Olur mu kardeşim? Eyvallah. Az bir vakit var ezana. Hayırlı yayınlar demiş. İstemede tuzlu kahve verilmesi batıl mıdır? Nereden gelmiş demiş. Rabbim razı olsun diyor program için. Sizden de Allah razı olsun. Bu aslında bir hikayedir. Tuzlu kahve hikayesi vardı. Bir ara... 10 sene, 11 sene önce YouTube'a atılmıştı daha sonra silindi neden ben de bilmiyorum. Neyse bu bir adettir, bir batıl inanç olmasa gerektir Allah-u Alem. Efendim insan sevdiği bir insanın derdini dinler, kahrını çeker kabilinden eğer belli etmezse e, <gülüyor> falan yapmazsa mesela tuz konmuş bir kahve içiyorsun işte gönlü vardır sabırlıdır diye bakmışlar. Tabii bu bazen de geri tepebilir. Yani bu Latife kabilinden olmuş bir şeydir. Efendim, çok da fazla abartmadan, içine zehir katmadan, tiner miner koymadan yapılabilir diye düşünüyorum. Ama böyle bir şey yaşadım mı? Hayır. Halil İbrahim sofrası, sizi Zonguldak Devrek'ten dinliyorum. Program çok güzel, dinliyorum demiş. Allah'a emanet olun. Devrek dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Baston geliyor değil mi? Bende de bir tane vardı. Devrek bastonu. Yanlış demedim değil mi? Devrek miydi? Tabi tabi devrekti. Eyvallah. Efendim bizim burada namazlar peş peşe kılınıyor diyen kardeşimiz Hollanda'dan bize ne yapmış? Mesajını yollamış. Teşekkür ediyoruz. İş ilanı gönderen kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Onu da kardeşimize ileteceğiz. Diğer mesajları birazdan okuruz okuyabildiğimizi. Ama hurafelere devam ederim. Şimdi talih kuşu, talih kuşu diye bir şey söylenip duruyor biliyorsunuz. Başına kondu mu? Talih kuşu. Sizin kondu mu efendim? İşte talih kuşu nereden geliyor? Şamanizm'den geliyor. İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan bir durum. Onların inancına göre biliyorsunuz onlarda tanrı bolluğu var, tanrı çalar var, bir sürü şey var. O inanışa göre Tanrıça Umay'ın simgesi kuşmuş ve bolluk ve bereketin sembolüymüş, şamanlar yılın bazı zamanlarında kendilerine özel aylar olduğunu düşünürlermiş, efendim Tanrıça Umay'dan bir istek ve dilekte bulunmak için ıssız bir yere giderlermiş, Efendim istedikleri şeyin resmini toprağa çizerlermiş, etrafında ateş yakarlarmış ve bir kuş sembolü, sembolü iliştirirlermiş tamam mı? İşte bu oradan gitmiş buradan çıkmış Tanrıça Umay'ın tövbe estağfurullah simgesi o talih kuşu terimi gelmiş. Talih kuşu kafana kondumu keşke kafamıza başka bir şey konsaydı da başka bir şey düşeydi de bu olmayaydı diyesi geliyor insanın. İşte cehalet, ben annemden böyle gördüm, benim dedem böyleymişti, şundan bunu duydumlarla buraya kadar gelebiliyoruz. Benzin buraya kadar yetiyor maalesef. Efendim, baykuş ötmesi. Yahu güzelim baykuş hayvanı. Yakından gördünüz mü bilmiyorum. Bizim köyde bir gün sobanın içinde buldular, yavrularını buldular. O kadar tatlı hayvanlar, baykuş. Efendim, kedi ne yaptı? Kara kedi dedik, yuh dedik falan. Horoz vakitsiz öttü, boğazını kes. Allah Allah! Aracın önünden tavşan geçti uğursuz, karga öttü o bölgeye tehlike gelecek. Yahu biz nasıl insanlarız böyle? Kendi hatalarımızı, kendi günahlarımızı hep başkalarına yamamaya çalışıyoruz. Baykuş'un bir uğursuzluğu yoktur. Arkadaşlar, Baykuş'u yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Haşa sümme haşa, yarattığında bir hata, bir, bir yanlış bir noksanlık mı vardır haşa? öyle yaratmıştır. Sesi öyledir, karga öyledir, tavşan ışık gördüğü zaman göz mercekleri sizinkinden retina tabakası daha büyüktür. ışığı gördüğü zaman böyle şaşa kalır. Horoz belli bir vakitte öter veya ötmez. Yani bunları bir takım şeylerle isnatlandırmak oldukça tehlikelidir. Yolcunun ardından su dökmek böyle bir A durum İslam'da yoktur, hiçbir ayet hadiste yoktur, hiçbir sahabenin birbiriyle veya hiçbir Allah dostunun Osmanlı'nın ilk zamanlarına kadar da hiçbir şekilde bu görünmemiş. İslamdan önce şamanizm adetlerinden bir tam bir tanesidir, su gibi git, su gibi gel şeklindedir. Çünkü şaman kültüründe su kutsaldır. İçerken bile mesela bunu ilk defa duyacaksınız zannediyorum. Su içerken elini başına koyan insanları gördünüz mü? Su içerken ya, su içerken bildiğiniz böyle elini alnına götüren, başına götüren birisini gördünüz mü? Bunu biliyorum. istem dışı yapıyor. Ama lütfen şunu iyi dinleyin. Yine bu şaman dininin bir din demişler bu inanışa. Efendim onun kalıntısı. Su içerken Aklın başından kaçmasın diye elinle su içerken kafanı tutuyormuşun. Yoksa kafanı tutmazsan beynindeki düşünceler gökyüzüne gidiyormuş. Biz ne yapıyoruz? Bazen besmele çekerek maalesef bir de kafamızı koyuyoruz böyle elimizi değil mi? İşte bilip bilmeden yaptığımız şeylerden başımıza neler geliyor. Birazdan bunları konuşmaya inşallah devam edeceğiz. Birkaç mesaj okuyacağım. ''Abi hamileyken aman dikkat et.'' El basar o olur bu olur dediler, inanmadım ve denilen oldu, al bastı, Rabbim kimsenin başına vermesin, çok şükür dualar sayesinde kurtuldum. Fransa'da dışarısı soğuk ama sohbetiniz sayesinde içimiz sıcak demiş, teşekkür ediyoruz, efendim. Selamun aleyküm ve Selam, abi programlarınızın devamını diliyorum, televizyon yayınlarınızda sizi göremiyoruz demiş, televizyonda görmüyorsunuz, ne olur. Siz de hakkımızda hayırlısını isteyin, görmeyin de. Çünkü televizyonu sevmiyorum. Bir yayıncı olarak, medya kuruluşunda çalışan birisi olarak, belki bunu söylemek biraz kötü görünebilir ama yalan da konuşamam, sevmiyorum. Sabah ve öğleni kıldım, aha bir iş yerinde kılamıyorum. Rabbim izin verdiği sürece kaza yapıyorum demiş. İnşallah biz de size dua edelim. Rabbimiz Celle Celaluhu, namazını kılmak isteyen, böyle küçük bahanelere değil, Gerçekten de kılmak isteyen ama kıldırmayanlar var ya, onlara gönüllerine yumuşaklık versin, size de eğer namaz kıldırmıyorlarsa hayırlı bir iş nasip eylesin derhal. Bakın sırf namazını kılamadığı için işini terk edenler var. Hepsi şu anda çok çok mutlular. Çünkü gayene Ya Rabbi ben senin huzurunda namaz kılmak istiyorum. Ya Rabbi ne olur beni namazında niyazında eyle. Kılmayan kardeşlerimize de ne olur, efendim, kılmalarını nasibeyle demek gerekiyor. Evet, her birinize teşekkür ediyoruz. Okuyabildiklerimi okudum. Bunun dışında sizler reklamları dinlerken veya ezanı dinlerken de bir taraftan bazı kardeşlerimize cevap iletmeye devam ediyoruz. Yani boş durmuyoruz, merak etmeyin. Allah razı olsun. Son bir mesajla bitirelim. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurduğu, ''Her kim bir kavmin amellerini yaptıklarını severse, hoş görürse, kıyamet gününde onların arasında haşrı olacak ve onların yaptıklarını yapmasa da, onların hesabıyla muhasebe edilecektir.'' ''Buradan tabii kim bir kavme benzerse'' diye de hadiste geçiyor. Zaten ayet-i kerimelerde birçok işaret var. Şunlara benzemeyin, bunlara benzemeyin diye iyilerin yanında yer alın diye bizler öyle olalım. Şimdi bizler biraz şeyi çok seviyoruz. <gülüyor> Küçük şeylerden mide bulanır derler ya. Kendimiz bir iki haber alıyoruz bir kişiyle alakalı veya bir kurumla bir kuruluşla alakalı. Hemen ön yargı bir etiket yapıştırıyoruz. Bunlar kötüdür, bunlar şöyledir, bunlar böyledir şeklinde. Ama insanın başına geldiği zaman bazı şeyleri anlıyor. Yani dışarıdan bakıldığı gibi değil ne derler uzaktan davulun sesi hoş görünüyor. Hoş duyuluyor ama yakından kafanı şişiriyor değil mi? Allah Azze ve Celle her birimize ilikler versin amin. Evet su dökmenin, gidenin arkasından su dökmenin şaman kültüründe yer alan bir adet olduğunu öğrendik. Tahtaya vurmayı yoğun bir isteğiniz var bu konuda tekrar edeyim. İstenmeyen bir şey olduğunda... Gayri ihtiyari yani istemsiz bir şekilde tahtaya üç kere vurmak, tokmak gibi. Kötülükten arınmak, kötü ruhların duymasını önlemek gibi eski şamanizme, ateşe tapanlara, onların sözde inancına efendim uymaktır. Hatta dünyanın birçok yerinde şu an Amerika'da da yayılmış, onlar da üç defa bir yere vurmayı adet haline getirmişler. Özellikle cenaze törenlerinde tahta parçalarına tak tak tak diye üç kez vururlarmış ki kötülük onlardan uzak kalsın diye. Dolayısıyla biz de bunun yanına bir de maşallah ekleyip tu tu tu maşallah tip tak tak tak bir yere e, vurmanın ne kadar tehlikeli olduğunu öğrendik. Ha bundan önce yapmıştık ama bundan sonra inşallah yapmayacağız. Kırmızı kurdele bağlamak Çocuklarını doğurmuş olan hanımların genelde başlarına bağlanır. Böyle bir adet vardır. Ne kadar ilginç bu şaman kültürü nasıl bizim içimize işlemiş? Neden? Şamanizm ne? E, Türklerin bir önceki yani İslam'dan önceki inanışlarının ismidir. E, İslam biliyorsunuz ülkemize geldi. Efendim doğu tarafından geldi. Elhamdülillah Osmanlı. Bunu devam ettirdi Allahu Teala. Hepsinden razı olsun, amin. Ama daha öncesinde öyle saçma sapan inanışlar vardı ki dünyanın birçok yerinde de zaten böyle. O zaman İslam yoktu. Ee, yeni doğan çocuğu kırmızı bir iple bağlarlarmış. Onların inanışına göre kötü bir şeytan varmış. Şeytanın bir türü varmış. Albızmış o şeytanın ismi. Efendim çocuğu koruması için o ipi takarlarmış. Yeni doğum yapan birisi de hasta olmasın, şeytan onun zihnine girmesin diye kırmızıdan kaçarmış şeytan onların inancına göre. Kötü ruhlar musallat olmasın diye kırmızı kurdele bağlarlarmış. E şimdi bu kırmızı kurdele nereden geldi? Hop, 2000'li yıllarda hatta biraz daha öncesinde efendim, bir nikah töreninde gelin ve damatta da alkışlar et, ışığında. Şimdi bunları ne kadar enteresan bilgiler olduğunu fark edebildiniz mi? Ne kadar ilginç şeyler var. Çok garip. Efendim, beyaz gelinlik mesela giymek. Bilmiyorum hiç dikkatinizi çekti mi? Ya bu beyaz gelinlik nedir Allah aşkına? Gelinlik diye bir şey yok tarihte. 1498 yılına kadar, 1498 yılında İngiltere'de 7. Louis ile evlenen İngiltere'de Anne isimli birisi giymiş. Bilmem kaç metre kuyruğu varmış. Gösterişliymiş, şuymuş, buymuş falan filan. Böylelikle zenginliğin simgesi olmuş. Efendim, ee, gelin adayları tarafından benimsenmiş Avrupa'da ve o zamandan bu zamana kadar devam etmiş. E şimdi başka bir saçmalık var. Sözde efendim benim düğünümde efendim, tesettür gelinlikleri kullanılıyor. Şimdi eğer kadın ayrı, erkek ayrı değilse zaten senin düğününde, kadınlar, erkekler bir arada, bazen şimdi sözde tesettür deniyor, bir kıyafet var, her hattını hanımın daha fazla belli ediyor. Gelinlik de öyle. Yani insan böyle durumlarda, değil mi, biraz vicdanına seslenecek. Yani tamam ben şu anda şunu şunu yapıyorum ama, benim kıyafetim, benim vücudum nasıl görünüyor dışarıdan diye buna bakmak lazım. Bu çok önemli şeyler Allah korusun. Sevdiği insanı kıskanmayanlara da zaten farklı bir isim veriyorlar. Bu hale gelmemek lazım Allah korusun. Evet iki gündür sizlerle beraber dilimiz döndüğünce acizane anlatmaya çalıştık. Nedir onlar kısaca? Ağaçlara çaput bağlamak, türbelere mum dikmek, kağıtlara isteklerini yazıp da bilmem nerelere fırlatmak, bunlar İslam dininde olmayan şeylerdir. Büyük bir netlik içinde söyleyelim. Fal açmak, el falı, yıldız falı, tarot falı, bilmem kahve falı, şakacıktan yaptık falan. Hiçbiri kurtarmaz insanı. Güvercine kağıt çektirmekten tutun da efendim cenaze gittiniz, toprak atacaksınız. O küreyi Birinin eline ver. İşte sen at değil de yere fırlatmak yine hurafedir. Efendim Noel'i kutlamak, dert ve dilek için ağaçların içini oymak, içine yazılar yazmak. Efendim ayna kırılırsa bilmem kaç sene uğursuzluk olurmuş. Merdivenin altından yürürsem şanssızlık getirirmiş. Sonra efendim açık ucu yukarıya gelecek şekilde atnalı takmak. ''Evimizin önünden kara kedi geçti, yok efendim, 3 sene boyunca evimizin şeyi rızkı kesilecekmiş, 13 sayısının uyumuş. yıldız kayarken dilek tutmakmış.'' Ya en saçması da neymiş biliyor musunuz? Bana göre, yıldız kayarken saf saf böyle insanlar ''Aa bir dilek tutalım.'' diyor. Ya cin yanıyor, şeytanlar yanıyor yıldız kayarken. Ayetle sabit, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda neler anlatmış? Biz Kur'an okumadığımız için, ey yavrum ey, biz yıldız kaymasında, Batlaymus, birinci yüzyılda adam çıkmış, Batlaymus isimli bir, o zamanın ilim insanı, yıldız kaymasını şöyle yorumlamış, onlarda biliyorsunuz dedim ya, Tanrı bolluğu var, her şeye tapıyorlar, Tanrı Tanrı, onların da bir Tanrı'nın dünyaya bakması anlamına geliyormuş, bu yüzden o zamanki insanlar, Tanrı'nın gördüğü bir anda dilek tutarlarmış. Bir dilek tutayım Tanrı bana bakıyor diye haşa. İşte biz bu kadar ne okuduğunu, ne yaptığını bilmeyen insanlar olduğumuz için kaynağını öğrenmediğimiz için saf saf aa ne güzel çok iyi bir şey görmüş gibi sanki hemen bir dilek tutayım demeye çalışıyoruz. Bunun Peki bu zamana kadar yaptık bu hataları. Bundan sonrasına bakacağız. Bundan sonra artık öğrendik. Halil İbrahim sofrasını ne yaptınız dinlediniz bu dakikadan sonra ben bilmiyordum olmadıydı şöyleydi mevzuları yoktur allah Teala her birimizi ilimle donatsın faydalı ilim versin faydasız ilimlerden muhafaza buyursun iyi insanlarla karşılaştırsın bizlerin vesilesiyle diğer insanların hidayete bulmasına hidayete kavuşmasına vesile etsin bizleri İnsi ve cinli şeytanların şerrinden nazar konusunda kuvvetli olanların nazarlarından büyü yapanların büyülerinden fitne çıkarmak isteyenlerin fitnelerinden muhafaza buyursun. Ve biliyorsunuz bir operasyon düzenlenecek. Henüz zannediyorum başlamadı operasyon. Münbiçe biliyorsunuz Mehmetçiğimiz gidecek. Allahu Teala kazasız belasız gidip gelmeyi nasip eylesin. Bir an evvel ortalık ...durulsun ki buradaki milyonlarca kardeşimiz de oradaki yerlerine gidebilsinler, memleketlere gitsin. Bazı simsarlar, bazı burguncular da, efendim Suriyeliler geldi o yüzden 500 liralık kira 1000 lira oldu deyip de... ...insanları kaldırma, e, kandırma cesareti bulamasınlar. Münbiş'teki bu operasyonda tüm Mehmetçiğimize başarılar diliyoruz. Kim İslam'ın karşısında düşmanlık ederse... İnsanlığın karşısına düşmanlık ederse Mevlamız Celle Celaluhu onların tuzaklarını başlarına çevirsin diyoruz. Ve Yemen'deki durumu da size tekrar hatırlatıyoruz. Her gün insanlar açlıkla boğuşmaya devam ediyor. Yemen'le ilgili ferdi olarak yardım kampanyaları düzenlenmekte. Bunlara sizin de icabet etmenizi istirham ediyorum. Lali Gül FM'de çalışan tüm ekip arkadaşlarım adına... Yarın saat 14'e kadar, 14'te buluşmak ümidiyle en emin olana emanetsiniz diyorum efendim. Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü.